وَشَرَّ الْاُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَى وَكُلَّ بِدْعَةٍ دَلَالَى Bugün e, isim Esma husna dersinin e, 27. dersindeyiz. Ondan önce 74 tane isim açoladık. Bugün 75. isimdeyiz. Allah'ın güzel isimlerinden yetmiş beşinci El-Hadi El-Hadi Hadi nedir? Türkçe'si? Hidayet eden doğru yolu gösterendir. El-Hadi Hadi, Hadi Kur'an içerisinde iki sefer geçiyor. Ama Başka seferde hidayet olarak geçiyor ayetlerde. Hadi nedir? Lughatcede hadi kılavuz. bir itibarıyla kılavuzu olur. Yol gösteren olur, elinden tutan. Buna ne diyerler? Hadi. Yeni de delilin olur. Benim delilim filandır. Filan adam yolu gösteriyor bana. Buna ne diyerler? Hadi. Yani sen bir yeri bulmuyorsan bir adresi soruyorsan bir tane diyor ben seni götürüyorum. O senin neyindir? Kılavuzundur, delilindir, yol gösterendir, seni hidayete verendir. Hidayet nedir? Hidayet yani cittihin yola doğru yoldan gidersen ihtida etmişsin. Yani doğru yola koyulmuş hedefinde doğru yola gidiyorsun. Doğru yolun tersi nedir? Dalalet yolu. Dalalet nedir? Yani kaybolan. Arapçada dal yani kaybolan. Val, kaybolandır. Yani yolunu kaybetmiştir. Hadi, Arapçada nedir? Yol gösterendir. İyidir. Allah subhanahu teala terim olarak hadi nedir? Allah kullarına hakkıyla yolu gösterir. Allah subhanahu teala kullarına yolu ne yapar? Gösterir. Onun için ayet-i de Hac suresinde ve اللّٰهَ Allaha الَّذ۪ينَ آمَنُوا ila siratin مُسْتَقِيمٍ Allah se'ala ve inne kesin Allah'tan başka kimse hidayet veremez. اِنَّ Tehkid için yani Allah'tan başka اِنَّ اللّٰهَ لَهَا Sadece o hidayet verir. kime اَلَّذ۪ينَ اَهَمَنُ Kim iman etmişse Allah ona hidayet vermiştir. İman etmişsen seni Allah Teala hidayetiyle cennetine götür. اِلَى صِرَاتِ müstakim Sırat müstakim nedir? Cennete giden yoldur. Allah Subhanahu ve Teala hadidir. Ondan başka kimse hidayet vermez. Eyidir. Hidayet Allah Subhanahu ve Teala bütün kullarına o hidayet veriyor. Yaratmış yola gösterir. Bu da nedir? Allah'ın adaleti gerektir. Yani yaratsaydı bizi terk etseydin olurdu. Allahu Teala'ya huzur olurdu? Allah Teala da zulmüne münezzettir. Yaratmış, bize de yolu göstermiştir. Başımızı boş bırakmamıştır. Bizi abes yere yaratmamıştır. Bu evreni boşuna yaratmamıştır. Bu evreni niye yaratmış? Kendine ebedi olarak has adamlar istiyor, yanında kalsın. Onlar için bu evreni yaratmış, bu dünyanın da evrenin içinde yaratmış, bu evreni dünya için yaratmış. Bu dünyanı da insan için yaratmıştır. Neden? O intihanda adamları seçsin, ebedi olarak yanında az öz kalacaktır. Onda da ne diyor kalıcı yerin? Cennettir. Allah Teala bu evreni yaratmış, bu evrende de ne var ona da hidayet vermiştir yolunu göstermiştir. Allah Teala canlılara değil cansızlara da hidayet verir. O da, onlar da Allah'ın emriyle çalıştığı için onlar da velev ki cansızdılar ama ma'murdular, mükelleftiler. Yani ay bilim ispat ediyor, ay kendi etrafına dönüyor, yerin etrafında diyelim dönüyor. Yer kendi etrafında dönüp güneşin etrafında dönüyor diğer kevkebler, diğer gezegenler, işte o onun tarafında dönüyor, her çeşit dönüyor, her çeşit dolanıyor, hiç kimse birbirine de kaza yapmıyor yukarıda. Neden? Allah Teala hepsini hidayetini vermiş, yoluna koymuştur onları. Canlılara gelirken her çeşit hidayetini vermiştir. Yani sadece değil ki sen insan oğlusun, aklın var, Allah sana Teala seçim hakkı vermiştir, hidayet vermiştir. Bu da değil. 13 Allah Teala diyor ki e, bakmaz mısınız kendi bedeninizi Allah sizi nasıl yaratmıştır? Ayette geçtik gibi. Nasıl yaratmış sizi? Bakın bedeninizde. Bakın bazı ayette diyor, bakın filanı nasıl yaratmış, dağları nasıl yaratmıştır? Bakın deveyi nasıl yaratmıştır. Deve enteresan bir hayvandır. Efele ynzurune ile ibil keyfe hulikat. Bakıyorsun. insan kendi bedenine bakıyor. Bedeninde neler var? İnsan bir toplu şekilde bir organlardan mükemmeldir. Oluşmuştur. Bakıyorsun içeride kalbin var. Kalbi nasıl kalp nasıl çalışıyor? Kim çalıştırıyor bu kalbi? Kalbiye durmuyor. Sen istesen kalbini şş, kok, şş, durutamazsın. Kalp çalışıyor. Kim hidayet vermiş kalbe çalışıyor? Karaciğerin çalışıyor, böbreklerin çalışıyor. Böbreğin fişini çekeyim çekebilir misin sen? Durutamazsın. Her şeyi Allah Teala hidayetini vermiş çalışıyor. Saçın sakalın çıkıyor. Kim çıkartıyor bunları. Allah her şeyi kendi hidayetiyle vermiştir. İnsan oğluna da hidayet vermiştir. Fıtrat gereği her şeyi bilir. Aç kalsa zil çalar, açın. Susuz olsa istek olur. Yorulsa Allah Teala ona bir yol göstermiş, hidayet yolu. Nasıl yoruldun dinlenirsin. Yani bu evrende Allah subhanahu teala her şeye hidayet vermiştir. Doğru yolu göstermiştir. Hiç gördünüz mü? insan kendi kendinden bir bozgunluğa uğrasın imkanı yoktur. İlle kendi kendini bozacaksınız. Eğer olsa bir böyle şey demek ki Allah teala orada emir vermiş bir organın senin duracaktır. Onun da hikmeti var. Yen senin riskin bitmiş bu dünyada. duracak, intikal edeceksin. Yen sen unutuyansın Allah sana hatırlatır, durudur bir de çalıştırır organı. Her şey Allah'ın elindedir. Her şey o yaratmış, yolunu da göstermiştir. Neden? Hiçmeti gereği, adaleti gereği. Her şeye hidayet vermiştir. Bu da yetmiyor, bütün canlılara yer üzerinde hidayet vermiştir. Hayvanlar yemeklerini buluyorlar. Niye koyun et yemiyor? Niye et yırtıcı hayvanlar ot yemiyorlar? Heç yaşa allah Teala yapısına göre hidayetini vermiştir. Onun için onu içi koşar. Ağzını, ağzının tadını bilir. Nasıl, nasıl çocuğunu kurur hayvan? Nasıl çiftleşir? Çiftleşmek zamanı da Allah Teala hayvanda ne yapmış? Zamanı mevsim bırakmıştır. İnsan gibi değil. Çünkü insanın aklı var her zaman çiftleşebilir ve her zaman olgunlaşabilir yuvasını kurar. Çünkü Allah akıl vermiş. Hayvana öyle vermiş senede bir zaman mevsimi var çiftleşmek mevsimu. Her zaman olsaydı ne olurdu? Hayvanlar telef olurdu. Allah hikmettir. Disiplin kurulu bir hidayettir bu. Allah böyle vermiştir. Çoluk çocuğunu korur hayvan. Kış olsa tedbirin alır hayvan. Küçük yer altında bile gözle görülmeyen hayvanlara Allah Teala hidayet vermiştir. Hidayet karınca. Karıncayı hafife almayın. Karınca bir ümmettir. Bir sûre var, Sûretin Nemil biliyorsunuz. Nemil sûresi, karınca sûresi. Allah Teala diyor, bu karıncalar bir ümmettir. Bu karıncaların hayatını oku, belgesellerine bak, ne azim Rabbimiz var dersin. Karınca, gözden zor görüyorsun. Bu karıncanın bir şeyini anlatalım. Bir sürü şey var, arı, bal arısı bunları anlatacak saatlerce bitmez karıncanın bir şeyini anlatayım Allah hidayet yapıyormuş onu? sen burada bir buğday tanesi yem pirinç tanesini karınca bıraktın yere döküldü senden sonra karınca gelip onu alıyor ha? o buğday tanesini pirinç tanesini yuvasına sokmaz karınca ne yapar onu içiye böler neden filizlenmez çünkü buğday tanesi yerin altına indi, nemi gördü filizlenir. Kırıyor onu hayatta filizlenmez. Bu ne kim hidayet verdi? He? Kim hidayet verdi bunu? Allah-u Teala. Eydir, bir üçüncü şeyini de ekleyelim. O da nedir? Buğday tanelerini aldı, depoladı. E bu bozulur. Mevsim bahar olduğunda, bakın karıncaların yuvasına yanında, etrafında böyle şey olmuş o depodan çıkartır malını serer havalandırır sonra bir de alır içeri. kim bunu hidayet verdi bu böyle olsa böyledir ee Allah Teala onun için hidayet de alimler değiller çeşit çeşittir birinci hidayet genel hidayet Allah Teala kullarına genel bir hidayet vermiştir kafir Müslüman. Hayvan, konuşan, konuşmayan, aklı olan, olmayan, bütününe hidayet vermiş. Yer üzerinde, canlı cansıza da allah Teala dedik bir hidayet. Bu, genel hidayettir. Bu, genel hidayettir. Bir de, bunu her çeşe vermiş Rabbil Alemin. Bir de ne hidayeti var? Bayan, açıglama, ve delalet hidayetidir. O da nedir? Allah Teala kullarına elçi gönderir. Açuklasın, ellerinden tutsun. Çünkü baş düşman da var. Allah Teala bizi baş düşmanımızdan baş başa koysaydı, bu da adaletsizlik olurdu, zulm olurdu. Allah herkisinden de münezzeh olduğu için adaleti gereği bizi düşman cizli bir düşman bize vermişse, yanında bize apaçuh yol gösteren elçiler gönderiyoruz. Elçiler gönderir, bize ne gösterir? Elimizden tutur, hidayet yoluna çekiyoruz. Olabilir, birden aklı çemdir, birden haflete düşmüş, birden bilmiyor. Kim buna doğru yolu gösterir? Allah Teala beyan ve delale halimler diyorlar. Beyan, açuhlama ve delalet delil olmak hidayet. Onun için peygamberler nedir? kılavuzdular. Peygamberler imamdılar. Mürşittiler. Nere bizi gönderdiler? Mürşit yol gösterene mürşit derler. İmam kafilenin önünde gidene. Bak cemaatin namazda imamı var. Önünde durandır. Bu da imamdır. Kaid önder yani başta olandır. Bu nedir? Peygamberlerdiler. Neyin başındadılar? kafilen? Nereye gidiyor gafile? Cennete. Cennetin yolu neredir? Sırat-ı müstakimdir. Onun için Allah Teala bir cenel hidayet dedir, bir de bayan ve delal. Peygamberleri gönderir, hicreti ikamet eder üzerler. Hatta kıyamet günde demezler, biz gaflete düştük, bilmedik. Onun için Allah Teala diyor ki, biz bir ümmete elçi göndermesek o ümmeti sorguya çekmedir. Onun için bu adaleti gereğidir. Üçüncü, üçüncü hidayet hidayetin çeşidi alimler diyorlar dört. Üçüncü nedir? Peygamberleri gördük, gönderdikten sonra bakıyorsun bir kısım peygambere uyuyor bir kısım uymuyor. Kim hidayeti veriyor bunlara? Allahu Teala. Kimin elindedir hidayet vermek? allah Teala. Onun için sen diyemezsin, ben bir günde müminim, doğru yoldayım, ben kendi aklımla bu hidayeti varmışım. Allah vermedi sana hidayeti, hiç kimse sana hidayet veremez. Hidayet Allah'ın elindedir. Onun için peygamberlerin bile elinde, Hidayet yoktu. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcasini çok istiyordu Abu Talib. Müslüman olsun. Çünkü Abu Talib'i çok seviyordu. Babası yerineydi. Aynı zamanda Abu Talib malıyla, canıyla, evletleriyle Resulullah'ın hizmetindeydi. Onun için can çekişi esnasında amcacım dedi. Bir çelime diye, hatta allah Teala'nın huzuruna o çelimeyle karşısına çıkayım. Onu sene sana şefaat dileyim. La ilahe illallah de. Demedi. Ne dedi? Şeyatini'l ins ve cin başında idir. itibar etti. Ne dedi? Dedi ben Abdülmuttal'ı bindiğiniz üzere ödüyorum. Onun için Resulullah çok üzüldü. Nasıl olur ben güne hidayet veremem? Ayet indi ne dedi? İnneke la tehdi men ahbet. Sen sevdüğüne hidayet veremezsin. Velakin Allah yehdi men yeşe velakin muhakkakmını bil ondan başka kimse olmaz Allah istediğine hidayet verin. Yani davetçinin elinde değil insanlara hidayet versin. Hidayet kimin elindedir? Sadece Allahu u Teala'nın elindedir. 13 Allah'tan başka kimse hidayet kimseye veremez. İşte bu da üçüncüsüdür. Allah seni hidayet verir, tevfik eder, doğru yol üzere verersin. Onun için sen bir herde olsun deme bu her bendendir. Ne dersin? Bu her Allah'tandır. Her bize geldi Allah'tan bildin. Kötülük bize geldi. diye huve min indi enfusikum. Bu nefislerimizdendir. Ehli sünnet itikadı böyledir. Heri Allah'a nispet ederiz, şer'i kendi amellerimize nispet ederiz. Allah şer'den nedir? Münezzettir. Ama adaleti gereği bir artı bir, bir yanlış işlesen senin başına bu gelir. Bu da üçüncü hidayet. Allah Teala bu çeşit hidayeti kime verir? Muminlere verir. Eidir nereden bilirsen müminsin sen değilsin. Allah Teala bunu da kula bırakmıştır. Sen istesen sana hidayet verilir. İstemesen verilmez. Bu nasıl oluyor? Evet sen duydun içinde bir iman olması lazım. Onun için Allah Teala burada aklı ön plana çıkartıyor. Nerede ön planı çıkartıyor akıl? Diyor ki aklı olmayan hayvan gibidir. Bazen de hayvandan daha aşağıdır. Çünkü bu aklı nerede çalıştıracaksın? Bu elçi ne diyor? Onun dediğinde sözlerde çalışacaksın. O elçi bizi Allah'ın yoluna sırat-ı müstakim bu doğru yoldur, açıklıyor bizim için bu cennete gidiyor. Burada akıl çalışmayan Allah Teala kınıyor onu. Ama Allah demişse sen böyle yap aklını burada çalışıyorsun Ya niye böyle yapayım? Ya Allah niye böyle demiş ki? De böyle demeseydi. Burada sen suçlusun, iblise uymuşsun. Yer değişti. Onun için Allah Teala kimi hidayete verir? Kim? Kulağını, kalbini bütün organlarını çiveye verdi, elçilere verdi. Peygamberlere tabi oldu, Allah Teala olarak hidayet verir. Hidayet Allah'tandır. Onun için kalbinde iman olmasa Allah Teala seni hidayet vermez. Velev ki Allah istediğine verir. Ama Allah'ın istediği cenelle kimlerdir? Biz biliyoruz Allah kim'i sever? müminleri sever. İman ehlini sever. İman ehline hidayet verir. İmanı isteyene hidayet verir. Kalbini Allah'a atıp şeytana kapatanı hidayet verir. Evet, bu üçüncü, dördüncü hidayet, o da nedir? Aslında bu dünyanı ne için yaratmış allah Teala? Ne hangi gaye için yaratmış? O da nedir? Cennet. Bir de neyi var? Cehennem. Cennet var, cehennem var. Bu dünyanın sonu iki, te, iki yerdir. Cennet, cehennem. Onun haricinde hiçbir yeri yoktur. İşte dördüncü hidayet nedir? Sene iman, tevfik hidayeti verdi, yine yetmiyor. Onun için Resulullah diyor, bazen insana bakarsınız, böyle amel yapıyor, ehli cennet amel yapıyor, işliyor. Cennete bir karış kalan yerde Allah onun üzerine ehli ateş yazar, ehli ateşin amelini işler, ateşe girer. Acıda aynen öyledir. Dersiniz bu bu yandı. Bir karış kalan yerde ateşe tohbe eder Allah hidayet ver ona. çünkü o Allah öyle istemiştir. İşte demek ki dördüncü hidayet nedir? Sen cennete cirme yanda ateşe girme hidayet. Onu için sen doğru yolda oldun. Şükredeceksin. Yoksa yolun değişilir. Atlarsın. Şerit değişirsin. Sırat-ı müstakimden dalalat şeritine döçersin. Onu şükredeceksin. Ben şu anda elhamdülillah <gülüyor> doğru yoldayız. Tamam mı? Tedbir bırakarım. Hayır. Bıraktın yer değişirdi. Şerit değişirsin. Ne yapacağız biz? Şükredeceğiz. Bu yolda sabit kalmanın şeylerini arayacağız, sebeplerini arayacağız. Şükretmek de dilde değil, fiildedir. Şükürde imana bağlıdır. Nasıl iman, itikat kalpte olur, ikrar dilde olur, azalarla amel olur, şükürde kalpte inanacaksın, dilinle ikrar edacaksın, emelden allah Teala'ya şükrederceksin. Amelden nasıl şükrederim? Şükürün hakikati Allah'ın emrine uymaktır. Yoksa dilden evet de yüz bin kere şükür olsun, trilyon bin kere şükür olsun. Ne yazar? Yazmaz. Ne zaman o trilyon amele bağlandı? Evet o zaman trilyon yazar. Ama amele bağlayacaksın. Amel nedir? Allah'ın emirlerine uyacaksın. Allah'ın emirlerine uydun, sen şükürün. Hakikidir. Sebeplerini de ararsın. Zaten en büyük sebep sıratı müstakim üzerinde kalmak amellere uymaktır. Evet bu dört tane hidayet yoludur. Ondan sonra Allah subhanahu teala dedik ki hadidir. Onun için biz ne yapıyoruz? Hakiki müminler ne yapıyorlar? Hakiki müminler beş vakit namazda Beş vakit namazda, her rüçatte, sünnetinde, ferzinde ne yapıyorlar? Fatiha surası okuyorlar. Fatiha surası azimdir. Her yerde okuruz. Hasta olsak bile canımızı okuruz. Bir yerin ağırdı Resulullah diyor, üzerine bırak, Fatiha'yı oku. Şifadır Fatiha. İtikatten okusan inançı ilaç gibidir. Yeterci ki itikattan okuyacaksın, üfleyeceksin üzerine. Fatiha'yı. Şifadır. Ummul kütaptır. Fatiha'yı okudun, namazda ne diyoruz Fatiha'da? İhdine sıratel müstakim. İhdine nedir? Bize hidayet ver. Neden? Çünkü hidayet onun elindedir. Beş vakit biz Allah'tan hidayet istiyoruz. İşte hakiki mümin budur arkadaşlar. Hakiki mümin Allah'tan başkanın, kimseden hidayet istemez. Çünkü biliyor, ilmi var, Allah'ı tanıyor. Her şey onun elindedir. Hidayet onun elindedir. Onun için biz yarvara vara yer vara ağlıya ağlıya, beş vakit ne deriz? İhdine sıratan müstakim. Bir de bu yetmiyor. Sırat müstakime öyle bizi. Onun için duada ne kadar yer varsan nedir? talabında Allahu Teala'da ön kademelisin. Ama bir insan oğlundan bir şey istesen bir iki dedin, çok iliştin ona, yapıştın ona, istiyorsun nedir bu güzel bir şey değil. Değil mi? Güzel bir şey değil. Kimse bunu kabul etmez. Zordan benden bir şey alamazsın. Yani bir sefer söyledin, iki sefer söyledin tamam. Ama allah Teala'da ne kadar istesen, ne kadar yer varsan, ne kadar yapışsan Rabbil alemine, o kadar merteben artar. Rabbimiz ne kadar azimdir. 13-5 vakit biz ne diyoruz? İhdine sıratel müstakim. Yetmiyor. Üzerine basa basa diyoruz. Sıratel lezine en'amte aleyhim. Ya Rabbi o sırata ver bizi, detayıyla dua ediyoruz. O sırata ver bizi onların üzerine nimetini tamamladı. Şimdi peygamber vaat ver. Sonra ne diyoruz? Gayrül mahzubu ve alehim waladallin jellerine gazeb inenlerin dalalat yoluna gidenlerin yolunu istemiyoruz. Biz. Gördük, hakiki mümin öyle hidayeti Allah Subhanahu Taala'dan istemesi lazım. İhdi ne sırata müstakim ve men yesha ila Allah Teala istediğine hidayeti verir. Kim istiyor? Biz istiyoruz. Onun için sen Fatiha'yı okumadan şeye uymadan sen Allah Teala nasıl hidayet verir? Şimdi bildik Allah kimez hidayet verir? Yani Allah değil adaletsiz gereği Kedere inanmayan ne diyor? Ya levh-i mehfuzda Allah istemediyse bana hidayet versin. Levh-i mehfuzda da beni yazmış ateş ehli. Benim benim ne suçum var? Yani sen burada Rabbini zulümle suçluyorsun. Hayır, kaidedir. Allah kime hidayet verir? Kim istese hidayet verir. Ne diyor? Ve yehdi men yeşâ'u ilâ suratul müstakhim. İstediğine verir. Kim de o istedigir? E, İhdine suratul müstakhim diyendir. Evet. Ondan dolayı biz bunu nasıl yansıtırız hayatımıza? Bu hidayeti nasıl hayatımıza yansıtırız? Yani Allah'ın bu güzel ismini El-Hadi nasıl yansıtırız? Allah'ın güzel ismidir. Onun için bir ismi de ihya etmemiz lazım. Ne dememiz lazım? Çocuklarımızın adına ne vermemiz lazım? Abdül-Hadi. Var mı Türkçe'de? Yoktur. Ha? Abdülhadi çok güzel addır. Abdülhadi. Hadi Allah'ın güzel isimlerindendir. Çocuklarımıza Abdülhadi adı da verebiliriz. Evet. Yani neden çocuklarımıza Allah'ın adlarını veriyoruz? Allah'ın onun kuludur. Ki biz hayatımızda Allah Teala tecelli et. Abdülrahman Hı? Abdurrahim, Abdullah, Abdulhadi, Abdulnasir, Abdulcezzar, Abdulhalik eğer etrafımızda böyle Allah'ı unutur muyuz biz? Bunları duydukça unuturuz. Bir de unutmamak için ne vereceğiz? Ahmet, Muhammed, Mahmud, Ebubekir, Ömer, Osman, Ali, Talha, Zubeyr amcamin çocuğu, mahallemdeki çocuklar, bu toplum ne oldu? Müslüman toplumu oldu. Ama Teymur, Timocin, he? Savaş, e, e, ve s.e.m. Murat, bilmem ne. Bu isimler nedir? Bunlar güzeldir. Bir kısmı caiz değil tebani. Ama caiz olanı da nedir? Yani en güzel ad nedir? Allahu u Teala ile mensup olan adlardır. Bunu, bunu ihya etmemiz lazım. Bazı adlar var, caiz değil. Yani Timocin. Timocin kimin adıdır? Benene ya, Türkçe ise de e, bir çafirin adıdır. İnsaniyatı kılıçtan geçirmiş, Müslümanları öldürmüştür. Müslüman da değil. Ben bunun niye adını ben kendime koyayım? Abubekir Ömer var için niye Tımoç'un diyeyim? Niye Teymur diyeyim? Teymur bir sürü Müslümanları katletmiş. Osmanlı padişahını da bile öldürmüştü. Niye ben onunla övünüm? E ad niye koyuyor? Sevdiğin insanın adını koyacaksın. Onun için biz sevdiğimizlerin adını koyarız. Evet şimdi hadi ne hayatımıza nasıl yansıtırız? Tabii bu birinci yansıtmaktır Allah'ın güzel isimlerini koyarız. Bir de adi eğer Allah her şey onun elindeyse, bu evrene o hidayet veriyorsa, Allah Subhana wa diyor: "Elledi Ata kulle şeyin, halquhu thumma heda. Her şeyi yarattı, her şeye de hidayet ver. bir böyle Rabbimiz var varysa, biz bunu nasıl severiz? Canı gönülden sever. Canımız fida olsun böyle Rabbimize deriz. Bu laftan olmuyor. Canım fida olsun Allah dedi çık benim oğlumda savaşa. Git dinimi yay. He? Bu zordur, yağmurdur, kıştır. Gitmedin ne olur? Demek ki senin canın fada olsun laftadır, amelde değil. Ne melek yazar ne terazide o önüne çıkar. Onun için asıl sevgi Allah'ın emrini yerine getirmektir, uymaktır. Biz Rabbimizi severiz. Neden? Çünkü o bize hidayet vermiştir. O her şeyi hidayet vermiş. Bir böyle azim Rabbi biz mutlak severiz. Evet, bu birinci. İkinci hidayet onun elindeyse. Her şey onun elindeyse demek çiz bizdeyiz. Biz Allah'a karşınayız fakiriz. Allah'a muhtaçız. Fakir nedir? Kimsesiz, yoksuz. Gelir kimden ister, birden bana yardım et. Para ver bana. Elimden tut. Fakirdir. Hakiki fakir kimdir? Kullardır Rabbine karşı. Rızkı da Allah verir. Sehati de Allah verir. ömrü de Allah verir. Zeferi de Allah verir. İhtiyacını Allah giderir. Nefesini de Allah verir. Bögregini de Allah çarıştırır. Gözünü de Allah açar. Her şeyi Allah'ın elindedir. Demek ki biz neyiz? Fakiriz. Çime karşı? Allah Subhanahu ve Taala'ya karşı. Ondan dolayı biz bu fakirliğimizi Allah'a karşı ilan edeceğiz ve bu nedenle de övüneceğiz. Ama normal insan arasında fakirlik nedir? gizlenecektir. Cidup istemezsin. Veren de vermiyende gizli olacaktır. Hiç gördünüz mü? İslamiyet emretsin, bir fakir, bir zengin, bir fakir insanın içinde veriyor. İslamın ne yetmiştir? Çünkü onun neyine karşı tarafın haysiyetine, itibarına sen dokunuyorsun. Sağ verdi, sol bilmeyecek. Gizli olacaktır. Ama Allah'a karşı biz fakirliğimizi ilan edeceğiz. Bizim ne havlümüz var ne kuvvetimiz var. ilan edeceğiz. Gerçek, fakir biz Allah'a karşı. İyidir bu fakirliği ilan etmek nedir? Yani benim havlim yoktur, kuvvetim yoktur. Her şey senin elindedir Rabbim. İyidir bunu güncel hayatında görmez lazım Allah Teala. Onun için bir günden bir güne deme. He? Benim zekamla buldum bu dini. Ya yani benim aklımla bu parayı kazandım. Ben akıllıyım, bak hasta olmuyorum. Vaşida demeyeceksin. Ne diyeceksin? Her şey Allah'tandır. Her şey Allah vermiştir. Allah hidayet vermeseydi ben bunu bulmazdım. Allah cahillere de hidayet verir dedir. Müslümanlara da verir. Bu genel hidayet kapsamındadır. Onun için bakıyorsun kafire hidayet veriyor. Çok güzel şeyler buluyor. İşte Edison'a hidayet vermiş elektrikli bulmuş. Diğerine hidayet vermiş. yer çekimini bulmuş. Nedir adı? Nieto. Ha? Nieto. He. Einstein? Nieto. Nieto. Einstein neydi? Einstein. O da ayrı. He? Her birisine bir şey vermiştir. Her birisine bir şey vermiştir. Ama hakiki hidayeti çime verir, hakkı sırat-ı müstakime çitlene verir. Onları da bize hizmetçi yapın. İşte bu noktayı anlamıyor çok insan. Niye Müslüman gitsin elektrikten uğraşsın, bilmem neyle uğraşsın? İşte çafir uğraşı bize hizmet eder. Ama bu değil ki sen gel yan gel bir yat. Sen de çalış. İslam bunu emrediyor. Ama asas olan bizim hidayet yolumuz neye kitlenmiş? Sırat müstakime. Sırat müstakime kitlenirken orada bizi meşgul olurken başka şeyleri allah Teala bizim için teshir eder sizin için. Her şeyi sizin için rahatlattır, getirir, ayağınıza getirir. İşte budür teshir allah Teala çafiri bile seni hizmetçidir eder. Yeter ki cennete çitle. İşte hidayet, iftikar budur. Fakirleri ilan etmek her şey Allah'tandır. Benim havlim, kuvvetim yoktur. Evet. Ondan sonra hidayet üçüncü Hayatımıza nasıl yansıtırız? Hidayet bu kadar güzel bir nimet ise. Bunu da yolun gösterenler kimdir? Allah'ın en sevgili kullardır, peygamberleridir aleyhissalatu vesselam. Onlar hadidiler. Onlar yol gösterililer. Mürşüddiler, imamdılar. Sen ne yapacaksın? Onların hakiki varisi olacaksın. Yani bir Müslümanın, bir müminin elinden gelecek kadar kendisi de insanlara hidayet yolunu gösteren olsun. Ne olsun? Hadi olsun. Yol gösteren. Allah-u Teala yol gösterendir. Hakiki yol gösterendir. Yer üzerinde Allahu u Teala'yı kim temsil ediyor? Peygamberleri. Peygamberleri kimdir varisleri hidayette? Alimler. Onun için bir mümin ne yapar? Elinden geldikçe çaba gösterir, kendisi insanlara hidayet yolunu gösterenlerden olsun. Onun için, çocuğun için dua ederken Allah'ım bunu salih değil, bunu salih ve musluh yap. Hem salihtir, hem de ıslah eden olsun. Hadi ve Mehdi yapmanı. Yani Mehdi nedir? Mehdi, yani hidayete varandır doğru yol üzerinde olandır. Bir de dua edersin oğlumu Mehdi ve Hadi yap. Yani hem doğru olsun hem doğru yol doğru yolu gösteren olsun. Onun için elinden geldikçe kendisi Hadi olması lazım. Evet Allah hepimizi hidayet yoluna e, hidayet yolundan hidayet yolunu göstersin ve hidayet yolundan bizi ayırmasın. Bizi ve bizden sonra gelen çocuklarımızı ve torunlarımızı bilin. Çünkü torunlarımız bizim vasıtamızla bizim sebebimizle hidayete varsa o bizden sonra bizim amel defterimiz kapanır. Sadece sayacımız amelde çalışır. Neden? Torunlarımızdan. velevki 7 yedi, sekiz, on, yedi yüz torunumuz bizden sonra biz sebep olmuşsak o sayet çalışır. Kıyamete kadar çalış. çalışır. Evet. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Evet. 76. isim Allah'ın güzel isimlerinden Elvarith. Elvarith. Vâris nedir? Her şeyin, her şeyin gerçek sahibi. Eyüp diyor. Yani Türkçesinde tercüme etse her şeyin gerçek sahibi. Doğru diyor Eyüp. Eyüp ne doğru der. inşallah Ama Bahar-ı nedir? Nereden alınmış bu Arapça kelimesi? Mirastan alınmış. Vareseden alınmış. Varit bir şeyi sahibi olandır. Buna varit diyorlar. Mesela bir baba ölse varisi kimdir? O babanın malı kimde kalır? Oğluna kalır. Oğlu nedir? Varisidir. Yani sahibi oldu. Amcası oğlu gelse dese hop de bu mal benimdir. Kimse hak verir buna? Hayır. Akan su durar. Oğul var için derler varisi budur. Bu çifirde de İslam'da da bütün dinlerde aynen. Ücünde Avrupa'da da öyledir. Oğul var için kimseye miras kalmaz. varisdir bu. Hakiki varis budur işte. Bu nedir lügacca cevaris yani bir şeyin hakkıyla sahibi olandır. Yani insaniyet anlaşmış bu bunun hakkıdır. Bu varisdir. Varis, Kur'an içerisinde allah Teala'ya nispet olarak üç yerde e, cem ile geçiyor. Bir yerde müfret tek geçiyor. O da nerede geçiyor? اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ alayha عَلَيْهَا وَاِلَيْنَا يُرْجَعُونَ Diyor ki ben, biz diyor allah Teala, yeri Yerin mirasını alırız. Yer bize kalır diyor sadece. Ve yerin üzerinde kim var ise hepsi de bize dönecekler. Burada varisini anladık ayetten hakiki miras hak sahibidir dedik. Hak sahibi hakkıyla kimdir? Yaratanıdır. Demek ki varis nedir? Eyyub'un dediği gördün mü? nasıl doğru çıktı? Neydi reyip sen dedin? He? Her şeyin gerçek her şeyin gerçek sahibi şimdi ben babamın mirasını aldım hak etmişim hak kimse beni kınabilir bir yer üzerinde kimse kınamaz ama ben de öldüm bu malçıma kaldı benim oğluma kaldı o da ölür demek ki hakkıyla ben miras sahibi değilim. Miras benden sonra intikal ediyor ama hakkıyla sahibi olan kimdir Allah Allah Teala'dan kimse bu malı miras alabilir mi? Haşa ve kefa. Orada bitiyor. Çünkü kendisi yaratmış, kendisinindir. Amanetçi olarak bize vermiştir. Bu yeri amanetçi olarak bize koymuştur. İçindeki malı amanetçi olarak Rabbul Alemin bize teslim etmiştir. Bakayım nasıl çabak. Ona göre not vereyim. Varis nedir? Hakkıyla sahibi olan Allah'tır. Onun için diyor ki اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْاَرْضَ وَمَنْ alayha. Yer ve yerin üzerindeki ne var bizindir. bizimdir. Kimse iddia edebilir mi tersini? Edemez. Sonra cemir halinde geçerken birçok yerde geçiyor. وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِث۪ينَ Biz hakiki varisleriydik. Cem'e niye kullanır Allah Teala. Bazen müfret, tek kullanır. Bazen celk kullanır. Azamat gereği biz diye. Bazen de biz demez. Ben diyer. Neden? Çünkü orada Allahu Teala kendisine has bir şeydir. Ama kendisi ne hastır ama onu askerleri tarafından uyguluyor. Çok yerde de varisiyon kullanır. Cemil kullanır. Yani melekleri gönderiyor bir şey yapsın. Biz yaptık nedir? der. allah Teala. Ama dirilse demez biz dirilttik. Ben dirilttim der. Biz de diyebilir. Çünkü emir veriyor meleklere. Ama yerine göre bu hal nedir? Değişilir. Evet. Şimdi eğer Allah subhanehu ve teala hakikatiyle varistir. Her şeyin on elindedir. Yani bu dünya nedir arkadaşlar? Boş laftır. Zaten bu dünya boştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyorlar, ya Resulallah yani yanlarını hasır kesti seni bir döşek, böyle bir pamuk, bir yün, bir şey getirelim. Hayır diyor. dünya. Benim dünya nedir ya? O, o dediğiniz şeyler dünyaya sarılanlar içindir. Benim için diyor, ben, dünya benim için bir yolcu, kervan yolcusu, bir ağac gördü, durur altında on da on beş dakika dinlenir, ondan sonra yoluna devam eder. Dünya benim için budur, ben yolcuyum, yoluma devam. Nereye gidiyoruz ya Resulallah? Cennete. Onun için bu dünyaya biz sarılmamız nedir? Resulullah'ın yolunda gidenlerin işi değil. Ha bu dünyaya sarılmam. O zaman aç kalayım, susuz kalayım, kuru yerde kalayım. Hayır. İfrat tefrit yoktur. Bu nimetleri halıdır, döşektir. Bunlar nimettir. Allah bizim için yaratmış. Ama bunun için çalışmasan o sana hizmet etsin, sen ona değil. Sen gece gündüz çalışıyorsun, koşturuyorsun iyi bir ev olursun. Koşturuyorsun hayatın bulmuşsun. Bu yanlıştır. O sana hizmet eder. Evi alırsın niye rahat bir ev olsun, iyi ibadet edeyim, iyi çocuk yetiştireyim. İyi iyi İslami nesil yetiştiririm. Yatağın iyi olsun, iyi rahat edeyim, hatta iyi kalkım gece namazına, işime iyi gedim, davetime iyi gedim, İslam'a iyi hizmet edeyim. İyi yemek yiyeyim, güçlü olayım yok gece gündüz koşturuyorum, çalışıyorum, ekmek parası, çoluk çocuğa yetiştireyim, haram yiyorum, ibadetimi engelliyorum. Bu nedir? Bu yanlıştır. Ama hakiki nedir? O da itidel yoludur. Biz bunlar için çalışmarız, bunlar bize, bize çalışır. Bulduk, kullanırız bunları, ifrat etmeriz ifrat, tefrit yoktur, israf yoktur. Hakkıyla kullanırız. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe diyor ki aylar gelirdir. Bir ay, iki ay, üç ay evimizde kurmaydan, sudan başka bir şey yoktur. Ama aynen zamanda Resulullah'a et gelirdir. Kolundan yerdir. En tatlı yeridir. Kuzunun kolu. İmşaktır eti, güzeldir. Bilir hiç Resulullah için kolu ayrırdır kısmet geldi ayağına, yersin onu. En iyi yerinden de yersin. Ama ha, kol yoktur bugün. Niye yoktur? Geldi yeriz. Bu nimet. Allah vermişse bize bir günde bir nimeti kullanırız onu. Ama o nimet bizi kullanamaz. Biz köle olmazız o, o nimeti. O Nimet Allah bizim için yaratmıştır. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا Yer üzerinde ne kadar şey var ise Allah sizin için onu yaratmıştır. Sizin için teshir etmiştir, kolaylaştırmıştır. Ya bak işte şimdi kurban beyramıdır. Gidiyoruz dana alıyoruz. Danayı gördünüz mü siz hiç yakınla? He? Kocaman bir şeydir. Aslandan daha büyüktür. Ama nedir? Sınırı çekilmiş o dananın. Ama aslanın çekilmemiş. Bak o hayvanı Allah bizim için yaratmış. Bak Geliyor önümüze duruyor. İstese odana saldırırsa bize biliyorsunuz başımıza ne gelir. Ama Allah sınırını almış onu. Koyun adı üzerinde. Koyun hayvan da istese saldırabilir. Bak aynen koyun var bir de yanında kurt var. Kurt nasıl saldırıyor? Köpek nasıl saldırır? Ama koyun Allah böyle yaratmış adı üzerinde. Koyun. Bunu bizim için yaratmış. Bizim için ılımlı yapmış onu. Her şeyi bizim için yaratmıştı. Kurtu da bizim için yaratmıştır. Valla üçü bize zarar verebilir, ama kurt olmasa denge bozulur. Allah her hayvanı yaratmış bu evrende dengeyi ne yapsın, sağlasın. Danuz'u niye yaratmış arkadaşlar? Danuz nedir, bilir misiniz? En pis hayvandır. Ama yetini haram etmiş, yanından geçmeye haram etmiş. Ya mübarec ya Rabbi diyorsun. Bu kadar necis ise bu, pis ise niye bunu yarattın? İlim, tüb ne diyor bugün de ilim de diyor. Danuz'u Allah niye yaratmış bilir misiniz? Danuz yerin pisliğini temizler. Yerde ne yer? Pislik yer. Hayvanların pisliğini yer. Zerelli şeyleri yer. Bu tür aynen çöpçü balığı var ya ak akvaryumda. Çöpçü balığını Allah niye yaratmış? Taşların o şeyini yer. Yeşil yonsununu camı temizler, akyonusu temizler. Denizin altını nehirleri temizler. E danuz da yeri temizler. Onun için danuzun eti pisdir, necistir. çünkü her şeyi yediği için onun etinden her gelmez. Onun için Allah Teala'ya sağlamıştır. Her şeyin bir neyi var? Hikmet var. Hikmetsiz hiçbir şey değil olmamıştır. Onun için Allahu Teala hakiki varis ise her şey onun elindeyse her şey yok olur. Sadece o kalır. Kıyamet gününde İsrafil Sura üflerinde ne olur? Her şey biter. Kim kalır? Sadece Allah Teala. Mal kime döndü bir de? Miras sahibine döndü. Ve cittimuna furaten kema khalaknakum evveli marra. Sizi nasıl ilçevel teç başınıza ananızın karnından çıktınız çıplak çıplak böyle karşımıza geldiniz. Ve haweltum ve terktum ma Size ne Tehvil etmiştik? Tahvil nedir? Vekâleten size bir şey vermiştir. Onları hepsi arkanızda bıraktınız. Saltanatın, donatman, devletin Malın, mülçün, heybetin, adamların nerede kaldı? Teç başına. Anadan doğmuş gibi Rabbinin karşında durarsın. Üzerinde bile elbise yoktur. Erçekler sünnet olmuşsalar o sünnet parçası yerine döner Rabbinin karşısında. durarsın. Hakiki varis mıdır? Onun için Allah varistir. Varis Allah'ın güzel isimlerindendir. Onun için burada da Allah'ın güzel isimlerini İhya Babı'ndan Abdülvariz kurabiliriz. Bu da güzel ad. Belki Türkçe'de hiç yoktur ha? Allah'ın güzel adlarındadır. Bu da olur. Evet. Ondan dolayı Allah Subhanehu ve Teala mirasın hakikasini mümine dünyada vermez ahirette verir. Bu dünyada ne verir bize? Vekaleten mal verir. Baksın nasıl tasarruf edersin. Bu dünyaya sarıldın ha? sen yandın. O bir dünyanın hesabını ettin sen kurtardın. Alimlerin birisi diyor ki bu dünya neye benzer yolculuğu? Bir cemiye benzer. Bir cemi gidiyor. Kaptan bir ada buldu. Bu adada durdu. Dedi bu adada mola vereceğiz yarım saat. Ondan sonra yolumuza devam ediyoruz. Her çeş şey gitsin bu adada ihtiyacını görsün. Her çeş şey indi adaya. Aklı selim olan ne yapar? Hemen bir yer bulur, ihtiyacını bulur, hemen döner cemiye. Çünkü ada okyanusun ortasındadır. Neden? Kaçırmasın gemiyi. Ama gelel gelelin bir kısmına ada o kadar güzeldir. Kuşlar sesi, ağaçlar, yeşillik, ırmaklar adada akıyor. Fitnedir, güzeldir. Ha? Adam ihtiyacını unudur, bura bakar, durar denizin başında, suyun başında oturur, taş atar, kuş sesini dinler. Ondan sonra eyvah diğer ben geç kaldım, döner bakar cemi gitmiş. Bu akılsızdır. Akıllı ne yaptı? Hiç iltifat etmedi bu adaya. Çünkü neden? Bu ne kadar güzeliyse ben yarım saat. Yarım saat sonra yok olacaktı. Boşver ben gidim cemiye, benim hayatım cemiye bağlı. İşte o cemi nedir? Ahirete yolculuktur. O ada nedir? Dünyadır. Dünya fitnedir. Aklı olan dünyanın fitneliğine. Çünkü bu fitne nedir? geçicidir Hakika olan nedir? Varislik nedir? Biz dedik varisin kelimesi nedir? Miras almak. Bu dünyayı miras alamazsın. Ahireti miras alırsın. Onun için melekler seni cennette karşılırken ne diyenler? Celin, celin müminler. Hoş geldiniz, selam olsun size. Bu cennete hak ettiniz, halal olsun size. Sonra ne derler sana? Bu cenneti yaptığınız amellerle hak ettiniz. Yaptığınız amellerle miras aldınız bu cennet. Ve tilkel cenneti evreztumuha bima kuntum ta'melun. Kendi amelleriniz de Miras aldınız. allah Teala sonra diyor ki Meryem surasında تِلْكَ الْجَنَّةُ لَّتِي نُورِثُ min عِبَادِنَ man kana تَقِيَّ İşte o cenneti diyor kime miras koyarız? Miras nedir? Hak sahibidir. Kimse minnet edemez cennette desin sana cennete sen nasıl girdin? Kimse edemez seni. Etse allah Teala ve minneti O da hak sahibidir. Onun için dersin ben cennete Allah'ın rahmetiyle ve minnetiyle girdim. Hiçbir melek sana demez. Sen cennete Ahmet Allah'ın e, minnetiyle girdin. Diyemez seni. Haddi yoktur ona. Ne diyor? Cenneti yaptığın amelle miras aldın. Hak etmişsin yani halal olsun. İşte miras Budur varis de Rabbil Alemindir. Eyidid varis dedir Allahu Subhanehu Ne yapacağız? Hayatımıza nasıl yansıtacağız bu Allah'ın güzel ismini? Hakiki varis ise biz ne yapacağız? Hakiki varisi ise Rabbil Alemin, O zaman biz hakiki varisi razı etmemiz lazım. Her şey onun elindedir. Her şey ona döner. Bakın bizi Allah yaratmış bu dünyada yok olmanız. Yok diye bir şey yoktur. Madem Allah seni yarattı babamızı indirirken cennette kaç tane torunu sülalesinden evletler olacak kıyamet gününde hepsi yaratıldığı hesabı içerisindir. Sizce Allah tane bilmiyor dünyanın sonuna kadar kaç insan yaratmıştır bu dünyanın evreni yaratmadan önce biliyordu. Hazim dedin öyle olur işte. Halık dedin öyle olur. Kadir dedin öyle olur. Muktedir dedin öyle olur. İyidir. Babamızı cennetten indirirken bizi de orada hepimizi babamızın belinde yaratmış ya bizi ondan önce. Biliyor. Hepsini indirdi. Hatta bizden orada misak aldı. Hepsini biliyor. Rabbil Alemin. Onun için biz bu dünyaya geldik yok olmaz. Bu dünyada bir beden yaradır bizi allah Teala. Geçici diyeler bu bedene. O bedenin kullanma tarihi var. Bilmedin 100 sene. Ondan sonra kullanma tarihi geçer o beden bozulur. Yüz pampa vursalar, yüz iğne vursalar, yüz estetik yapsalar, yüz zengin olsan bu dünyanın hacmi olsan, Amerikan başkanı olsan, inaha bilmem ne, mekneye bağlasalar seni ne olur? Bak Şarun, on sene mekinere kaldı. Ne oldu? Çürüdü. Ondan sonra fişi çektiler. Ve kullanma tarihi geçti. Yüz, ya, tamam ilim teknoloji ilerledi. Allah Teala onun içmeğini vermemiş. Bitti onun. Ruhu bedeninden bitti, ayrıldı onun. Bedeni evet insanoğlu kullanabilir. Nasıl Fırağanlar bedeni çürümesin diye ilaç yapmışlar, kalmış? Evet. Mekne bir gün belki ilerler yüz senede şeyde, filmlerde çıkıyor. Hayal ürünleri filmlerinde insanı donduruyorlar 200-300 sene sonra çıkartıyorlar. Evet beden olabilir öyle olsun. buna ilim açıktır. Ama impossible yani müstahil imkanı yoktur bir de onu dirilticiler röhöneversanadı bu hiç yok. bu olsa olsa haliday hollywood filmlerinde olur imkanı yoktu Anlatabildim. onun için insan oğlu demesin ben ölüyorum ben gidiyor ben bu dünyada yok olup giderim bunu kafirler derler hey Muhammed'e bak ya dur bizi diyor ki Çemiğimiz, şey, çemikimiz toprak olduktan sonra bizi diriltir. Hatta bir dene gelir Abu Cehil çemiyi tutar elinde avuşturur ütler Resulullah'ın üzerine. Diğer sen bunu mu iddia ediyorsun? Biz böyle bir de diriliriz. Bu çafirin işidir. Ama mümin evet. Onun için zannetmeyin. Biz Allah yaratmış bitti ebediyiz. Bitti ebediyiz. Bu dünyada ne kadar canlı geldi insan ve cin, ebedidir. Bitti. Ama bedenimiz kullanma tarihi geçtikten sonra biter. Ruhumuz kalır, Allah Teala o, o dünyada içi şekil beden yaratır. İçi şekil beden yaratır, ebedi yaratır. Biri cennette nimeti, nimete has bir beden cennetliktir. Ye, iç, her şey yap, o beden bozulmaz, çürümez, hiçbir şey olmaz. Öyle bir has bir beden yaratır, ebedi de devam eder. Bu bedenle ilakası yoktur. Bir de ikinci bedeni yaratır, o da ataşlıktır. Ebedi olarak ataşta kalacaktır. O başka bir bedendir. Onun için ne cennetteki cehenneme gidebilir, ne cehennemdeki cennete girebilir. Sadece kim girer? asiler. Onların da cehennemleri Allah'ın rahmeti gereği ayrıdır. Cehennemin en üst tabakasındadır. Orada yananlar cezalarını çekerler çünkü tevhid üzere ölmüşler. Ama güneh işlemişler. Ondan sonra çıkanlar Allah-u oları bir gölde, bir nehirde cireller içine yakanlar orada çıkanlar. Orada bedenleri cennetli olur. Çünkü cehennemde Allah Teala vasfederken kullama nazcec cüluduhum. Ataşta pişiyor derileri, dökülüyor. Beddelnahu bi cüludeyn. Derilerini değiştirdik, Bir de yeniden altından deri çıkıyor. Yanıyor, dökülüyor bilecık çıkıyor. Ne için? İlletini böyle. Hatta hatta hatta azabı tatsınlar. Hatta azabı tatsınlar. Onun için her şeyin yerine göre bir bedeni var. Demek ki hakiki varislik neredir arkadaşlar? Cennettir. Onun için biz cennet için ne yapacağız? İstiyorsak varis ismini hayatımıza yansıtalım. Cennet için yol tutacağız. Gerçek. Gece gündüz cennete gitmesine çaba göstereceğiz. İkincisi Eğer varis Allah ise, bu dünyada biz muvekkil ise, bu, veçaletten ise, kuvvetimize güvenmeyelim. Hiç yer üzerindeki bir cüce de güvenmeyeceksin. Havl ve ve güvenme. Her şeyi Allah'a teslim ol. Yani, kendi gurur almasın seni, ben bir günde güclüyüm. he Ben bugün günde yapıyorum. Sen bugün günde yapıyorsun. Deme ben neyim bugün. Ben ne olacağım? Sen bak babana, başka uzağa gitme. Baban neymiş, ne oldu? Deden nerededir? Anlatabildim. Onlar da senin gibi güclüydüler. İnsanoğlu kuvatına güvenmesin. Çünkü asıl mirasçı Allah'tır. Onun için bu kuvvet güce güvenmeyeceksin. Onun için tağutun gücüne güvenmeyeceksin. Yer üzerindeki bütün güclere güvenmeyeceksin. Kime güveneceksin? Allah'a güveneceksin. Hakiki varis odur. Bu dünya kalsaydı peygamberlere kalırdı. Kalsaydı Hz. Süleyman'a kalırdı derler. Ki Allah Teala rüzgarı onun hizmetine almıştı. Cin onun hizmetinde çalışıyordu. Ama ona kalmadı bile. Bu dünya kimseye kalmaz. Kime kalır bu dünya? Müminlere. Muminler hem bu dünyanın iman saadetini, cennetini yaşarlar, hem o bir dünyada hakiki cennete girerler. Onun için gücümüzden biz tebeli geleceğiz. Yer üzerinde hiçbir güce de batıl olarak güvenmeyeceğiz. Sadece Allahu Teala'ya güveniriz. Üçüncü, Bu dünyaya aldanmayacağız çünkü bu dünya dedik geçici bir mirastır Allah vermiş bize emanet olarak aynı o dedik o alemin dedik adaya benziyor çok güzeldir evet dünya güzeldir kardeşler yemek'i güzel içmek'i güzel çocuğun olur oynatırsın güzel kadının olur bir kaç tane çok güzel he malın olur güzel insanların elin altında çalışır sana hizmet ederler şatan olur bahçan olur bahın olur lüküs araban olur bunlar güzel ama bunlar maalesef geçicidir o ada cibidir ne kadar güzel ise sen o adada yarım saat kalan ama asıl, asıl yerin güzel olması ki o güzellikle bitmeye, bitmeyen bir güzelliktir onun için bu dünya bizi aldatmaz bu dünya fani dünyadır bu dünyaya aldanmayalım dördüncü Allah'a güvenelim. Başka kimseye güvenmelim. Dedikçe ne kuvvetimize, ne cücümüze, ne dünyanın malına güvenmeliz. Hakiki Allah'a güveneceğiz. Hak, hakkıyla Allah'a tevekkül edeceğiz. Çünkü o varış olduğu için her şey o hakiki sahibidir. Mirasçısı allah Teala'dir. Teala'dır. Onun için ona güveneceğiz. Ondan istesek sırtımız yere gelmez. Nasıl dünyada he? bir büyük tacir var, bir büyük holding sahibi var, bir de yanında küçükler var. Sen o küçüklere güveniyorsun, ne olur o küçükler de işten atılabilir. Her an. Sen de gittin, onuyla andın. Ama sen başal elde etsen, baş sene güvense, he? artık ben işim girentiye aldım dersin. Dünya hayatında. Onun için ahiret hayatında da Allah'tan başka ne kimseye tevekkül ederiz, ne kimseye güveniriz. Hakkıyla Allah'a güveniriz. Hakkıyla Allah'a tevekkül ederiz. İşte hakkıyla Allah'a tevekkül ettik ne olur? Varis ismini hakkıyla kendi can şeyimizde canlandırırız. İtikadımızda, güncel cün hayatımızda onu imanımızla yaşamamız lazım. Ve yaşadıkça bize cennetten kapısında melekler diye hak etmişsiniz. Bu cenneti siz miras aldınız. Çünkü mirası hakkıyla kim alır? Mirasçı alır. O zaman cennet mirastan alınır. Miras da nester, Dünyada nasıl mirasçı olursun? E Baban zengin ise sana para koyar. E du, du, cennette maalesef babanın parasıyla cennete giremezsin. Babanın ameliyle de cennete giremez. Cennetin mirasçısı ayrıdır. Kendi amelindir. Kendi amelinle cennetin miras mirasçısı olursun. Mirasçı olması ne? Neden allah Teala miras gösterdi cenneti? Çünkü hakiki sahibi olursun. hak etmişsin Allah'ın teriyle. O da nedir amelin? Allah hepimizi Allah'ın yolunda amel edenlerden eylesin. Amelin de salihinden eylesin. Çünkü terazi sadece salih emelde tartır. Bu salih emeli de bizi üzerinde sabit kılanlardan eylesin. Nereme kadar? Son nefesimize kadar. Hatta salih emel yapanlardan bizi ilhak eylesin. Hakiki cennetin mirasçılardan eylesin. Allah bizi oradan, o zümreden eylesin ki cennetin kapısında melekler bizi karşılayıp desin gelin siz hakiki mirasçısınız ve halal olsun size bu cenneti emellerinizden hak etmişsiniz. Bizi ve babalarımızı ve dedelerimizi ve gelmiş torunlarımızı da Allah cennet ehli eylesin. Ve bütün Müslümanları.